Tarsus dolaylarında mı, zamanında? Rumlar, o zaman Bizanslılarla sınırdır Tarsus. Rum askerleri bir baskın yapıyorlar ve bir kadını alıp kaçırıyorlar. Kadın ve murtası Meh diyor. Ey murtasım imdadına yetiştiyor. Murtası muayesnada sarayında oturuyor. Bir rivayete göre ehl Hanedanı'ndan bir kadın. Lebbeyki diyor. Etrafındakiler hayret ediyor. Ne oldu evin ortasını kime Lebbeyki dedi. Bir Müslüman kadın gasp edildi diyor. Derhal ordumu hazırlayın diyor. Anında en kısa zamanda işte Bağdat'tan oraya mevcut askeri birlikler hemen sevk ediliyor. Ve ve kendisi de hemen Bağdat'tan hazırlanan ordunun başlığından koşuyor. Şimdi ve İslam'a denildiği zaman vay İslam'ın başına gelenler kimse imdada yetişmiyor. İşin şey tarafı bu. Ve Mu'tasimah denildiği zaman ben buradayım diyecek ne bir yönetici ne bir yönetilen yok artık. Musibetimiz burada düğümleniyor. Burada düğümleniyor. Boğollar istilasını durduran Memluk hükümdarı kuts vardır. O, onun sloganı şu Ve İslamah'dır. Haydi İslam'ın imdadına. Ve İslam'ın başına gelenlere. Biz böyle mi bırakacağız? O şekilde ve Moğollar ancak Lut'ta yerle bir ediliyorlar. O durdurulamayan Moğollar şimdiki Şiilerin yaptığı gibi Şiilerin daha yardımcı olduğu ve Bağdat'a girmelerinin yollarını gösterdiği onları bile durduran, o Moğolları her şeye rağmen durduran o kuts İslam'ın imdadına yetişecek yok mu diyerek yola koyulduğu zaman Allahü Teala onun imdadına yetiş. Rabbim, yani Müslümanların imdadına, yani neyin, neye imdad çekeceğimizin farkında da değiliz. Hiç. Müslüman can öldürülüyor, namus ayaklar altına alınıyor, topraklarımız çiğneniyor, hurmiyetlerimiz, haramlarımıza riayet edilmiyor vesaire vs. Ya kulumuz kıpırdamaz oldu, alıştık be. Alıştık. Rabbim bize aciz. Amin. Halimiz böyle bakıldığı zaman hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Allah yardımcımız olsun. Peki. Cenab-ı Rabbül Alemin kelamı, kelamının inşallah bereketinden istifade ederek inşallah millet bir daha, ümmet bir daha ayağa kalkacaktır. Allah için inşallah. Euzubillahimineşşeytaniracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. 32. ayet-i kerimede meleklerin hoş ve temiz oldukları halde canlarını aldığı kimselere nasıl selam vereceklerini, bunların kıyamet gününde cennete amelleri dolayısıyla girmelerinin söyleneceğini, Belirten ayet-i kerimeler. Bir öncekinde, önceki ayetlerde yani 28. ayet-i kerimede de nefislerine zulmedenler olarak melekler tarafından canları alındığı kimselerden bahsedilmişti. Şimdi o birinci gruptakiler gibi olan kafirlere hitaben şöyle bir soru yöneltildiğini görüyoruz. Estaizu billah. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِي رَبُّكَ Acaba onlar meleklerin kendilerine gelmesinden yahut Rabbinin emrinin gelmesinden başkasını mı bekliyorlar? Surenin başını hatırlayın. Ne diyordu surenin başında? "Ete emrullah, اللّٰهِ فَلَا Allah'ın emri geldi. Geldi bilir. Çünkü Allah bir işe gelecek demişse onun gelişinden başka bir ihtimal yoktur. Kesinlikle gelecek. O halde o emrin gelişini acele edip acele gelmesini istemenize gerek yoktur. Vakti gelince gelecektir. Şimdi burada da soruyor Cenab-ı Allah kafirlere. O kafirler kendilerine meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin emrinin gelmesinden başkasını mı bekliyorlar? Ya melekler gelecek onların ruhlarını alacak veya Rabbinin azap, Rabbilerinin azap emri gelip onları bulacak. Bu ikisinden hangisini bekliyorlar? Bu ikisinden başkasını diyor bekleyemezler. Bu ikisinden başkasını mı bekliyorlar ki? Niçin bekleyemezler? Çünkü iman etmemişler. İman etmeyenler için ancak tehdit söz konusu. كَذَٰلِكَ فَعَلَىٰلَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Bunlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Unuttular bizim azap emrimizin gelip kendilerini yakalayacağını ve unuttular azabımız gelmese bile. Meleklerin gelip onların canlarını aldığı zaman, Nimeti hak ettikleri salih bir amelleri, imanları olmadığı için azaptan başka bir şeyle karşılaşmayacaklar. Müslüman olarak kendi kendimi hep konuyorum. Kur'an'ın ahirette, ahirette verdiği yer kadar niye benim hayatımda yer yok? Kur'an ahireti hatırlattığı kadar ben niye ahireti hatırlamıyorum? Hiç merak etmesin kimse. Ahireti hatırlamaktan dolayı dünyanın terk edilmesine gerek yoktur. Aksine dünyanın nizam ve intizamı ahiretin hatırlanmasına bağlıdır. Dünyanın saadeti ahiretin hatırlanarak dünyada yaşamaya bağlıdır. Böyle yaşayanlar ancak dünyada mesut olurlar. Başka türlü dünyada saadet bulmaya imkan yok. Eğer ahiret hesapta yoksa, mal mülk sahibi de olursa, o mal ve mülk insanları manen rahat ettirmez. Eğer ahiret unutulmuşsa çocuk sahibi olmanın, evlat sahibi olmanın zevkine de varılmaz. Musibetlere hiç tahammül edilemez. Ve ecir de kazanılmaz musibetler dolayısıyla. Fakat zerre kadar bir iyiliğin zerre kadar bir kötülüğün dahi Cenab-ı Allah'ın hesabında Karşılıksız bırakılmayacağına göre, ahiretini bu şuur ile tanzim eden insanlar, <gülüyor> kederlerden evvel Allah yıkılmazlar. Kederlerinin bile kendileri için zevkli bir tarafı olur. Çünkü biz cennette değiliz der. Biz sanıyoruz der. Ben bu sınavda başarılı olursam, Rabbim benim, bana bir daha sıkıntı göstermeyecek diye inanır. Üstelik, bu sıkıntı, günahlarım dolayısıyla çekmem muhtemel olan, azap ve cehennem sıkıntılarını da, benim üzerimden giderecek kadar büyük bir nimettir diye bakar. Onun için, Ahiret demek, ahirete iman demek, dünya saadeti demektir. Ahiretten önce dünya saadeti. Onun kıymetini bilmemiz lazım. İşte onun için Cenab-ı Allah kafirleri de tehdit ederken, ahiretteki azapla da tehdit ediyor. Ki belki düşünürler de akılları başlarına gelir. Haydi kafirler ahirete iman etmiyor. Haydi kafirler ahirete Allah'a hakkıyla iman etmiyor. Ya Müslümanlara ne oldu? Müslüman niye ahireti unutuyor? Neden bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman niye ben diyecek kadar gaflete düşüyor? Böyle bir soru sorulur mu bir Müslüman tarafından? <gülüyor> Hem niye ben sorusunun cevabı açık değil mi? Çünkü hakimi mutlak olan Allah böyle diledi. Ve ben Müslümanım. Müslüman Allah'ın dinine de, hükmüne de, kaderine de razı olan ve teslim olan insan. Teslim oldum ben. İbrahim aleyhisselam da böyle demişti. Rabbim yüzümü yani zatımı kendimi sana teslim ettim. Sen benim hakkımda ne hüküm verirsen bana ona boyun eğmek düşer. Var mı ötesi? Ateşe atıldı. Hükmüne teslim oldum. Oğlunu elinle kes dedi, hükmüne yine teslim oldu. Anlatırız, işte böyle İbrahim Aleyhisselam çok büyüktü. Evet, gerçekten büyüktü. Fakat onun büyüklüğünden ben pay almalıyım. Ben de o büyük şahsiyetin izinde yürüyebilmeliyim. Elbette onun seviyesine ulaşamam. Hiçbirimiz ulaşamayız. Fakat önümüz açık. Onun hedefine varmamız mümkün değil ama ona yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşmamız gerekiyor. Hangimiz İbrahim Aleyhisselam gibi olabiliriz ki? Hangimiz Muhammed Aleyhisselam gibi olabiliriz ki? Herhangi bir peygamber gibi olabiliriz ki. Hangimiz Ebubekir olabiliriz ki? Ömer olabiliriz ki, Ali radıyallahu anhü mecmâîn ve benzerleri olabiliriz ki. Fakat onlar bizim yol gösteren yıldızlarımızdır. Onlar bizim kılavuzumuzdur, yol göstericimizdir. Fakat ümmet öyle bir hale geldi ki Muhammed aleyhissalatu vesselam'a Ashab-ı kiramı yol göstericileri kabul edecekleri yere de en zavallısından yıldız mıdır sanatkar mıdır bilmem nedir futbolcu mudur çakal mıdır bilmem nedir çakal mıdır bunları örnek alacak vaziyete gelmiş veya küfür ve fısk ile fücurdan başka bir şey üretmemiş sözüm ona ideolojilerin ideolojileri ortaya koyanların felsefecilerin felsefelerinin vesaireleri vesairelerinin arkasından takılacak hale gelmiş. Bu ümmetin dirilişi İmam Malik'in daha önce de zaman zaman hatırlattım şu sözündedir. Formül budur. Bu ümmetin başı ...neyle ıslah olup düzelmişse... ...sonrakileri de... ...aynısıyla ıslah olup düzelecektir. Formül aynıdır, değişmez. Dünyanın neresine giderseniz gidin... ...suyun formülü nasıl değişmiyorsa... ...tarihin hangi dönemine giderseniz gidin... ...hangi coğrafyaya giderseniz gidin... ...ümmetin ıslah olup düzelmesi de... ...aynı formülle ıslah olur. Başka bir formülü yok... Yoktu, olmayacak. <gülüyor> Neyle aslah oldu bu ümmetin başı? Cenab-ı Rabbü'l-aleminin kitabıyla, ilahi fermanıyla. yüce resulün sünnetiyle. Ya? Her bir sahabinin hayatını tetkik ettiğiniz zaman, hatta bazen ismini bilmediğimiz sahabilerin bile bazı olaylarını tetkik ettiğiniz zaman İslam'ın onları nereden nereye getirdiğini dolayısıyla bizi de ve çağdaşımız olan diğer insanları da nereden nereye taşıyacağını bize gösterir. Geliyor bir kadın Havle radıyallahu anh Ya Resulallah kocam beni boşadı. Resulullah yapacak bir şey yok diyor. Hayır diyor boşadı beni diyor ısrar ediyor. Nasıl yapar bunu diyor. Ben ona şu kadar çocuk doğurdum yaşlandım şimdi beni nasıl boşayabilir diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Vallahi diyor evin bir köşesinde ben o kadının diyor sözlerinin bir kısmını anlıyor bir kısmını işitemiyordum. Ama Cenab-ı Allah yedi semavatın üzerinden o kadının şikayetini dinledi ve onun hakkında sure indirdi. Kudsemi Allahu kola latti tujadiluk fi zoujha ve teşteki ila Allah, Allahu yasmau tahawrukum <gülüyor> adi. Kocasının hakkında seninle tartışan kadının sözlerini Allah işitmiş bulunuyor. Ya? Eee cahiliye döneminde kadın ağzını açamıyordu. Bunun örnekleri çok. Miras alınıyordu eşya ile eşya gibi. Bir kadının kocası öldü mü? Eğer kocasının bıraktığı bir servet varsa, faraza kardeşi onunla evlenmek istiyorsa veya malı başkasına gitmek istiyorsa, elbisesini kadının üzerine attı mı iş Kadın istese de kimseyle ölenemezdi. Kocası öldü mü? Kadın, kümes gibi bir yere tıkılır, bir yıl boyunca dışarı dahi çıkmaz, yıkanmaz, koku sürünemez, elbisesini değiştiremez. Öyle ki diyor, o ahır gibi yerden, kümes gibi yerden çıktığı zaman, yanından canlı bir hayvan geçse, bir kuş geçse, bir horoz geçse, o kötü kokudan pat diye ölür giderdi. O kadın, bunu yaşamış, görmüş, bilen kadın geliyor Resulullah'la tartışıyor. Ve Cenab-ı Allah onun sözlerini işliyor. Onun için ayet indiriyor. Kur'an insanları böyle taşıdı. Böyle yüceltti. Bugün beşeriyet de sefaletin en diplerindedir. Kur'an'a kulak verse, yücelere çıkacak bu insanlık. Cenab-Allah'ın verdiği bunca ilmi imkanlarla teknolojik imkanlarla vesaireler insanlığın hayrına ve faydasına kullanılacak olursa bunlar, bir de İslam ile Kur'an ile yücelirse beşeriyet, melekler bile inanın imrenir beşerin durumuna. Ama biz, inanın kilit nokta biz, biz Müslümanım diyenleriz, bizim bu dini iyi fıkh etmemiz, iyi anlamamız, iyi öğrenmemiz, yaşamamız ve ulaşabildiğimiz herkese en mükemmel, en güzel, en doğru şekliyle tebliğ etmemiz gerekiyor bu bir mecburiyettir hepimizin boynunda ve bunun için de bu geniş parantezi açmamıza sebep teşkil eden husus olan ahirete hakkıyla imanın kalbimizde, ruhumuzda fikrimizde amelimizde tehakkuk etmesi lazım. İyi kötü bir şeyler anlayan herkes sizin davranışınızı gördüğü zaman bu adam ahirete iman ediyor onun için böyle davranıyor diye bilmelidir. Davranışlarınız ahireti adres göstermeli. Bu budur. Buna dikkat edin. Öncekilerin akıbetlerini hatırlattıktan sonra ayet-i kerime diyor ki ve ma zalemahumullahu velakin kanu enfusuhum yuzlimun. Allah dünyada onları azaplandırmakla onlara zulmetmedi. Ama onlar işledikleri günahlarla kendi nefislerine zulmediyorlar. Allah kimseyi haksız yere azaplandırmaz. Günahın da azabı az önce imanın faydası ahiretten önce dünyada görülür olduğu gibi günahın da azabı cehennemden önce dünyadadır. Evvela günah işleyen bir kimse işlediği günah kadar rahatı, huzuru ve mutluluğu kaybeder. Bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsanız bir zorlukla karşı karşıya kalıyorsanız bildiğiniz ve bilmediğiniz günahlarınız için samimi olarak mağfiret dilemeye başlayınız. O sıkıntılar kalbinizden başlayarak yavaş yavaş açılacaktır Allah'ım izleyen. Veya ilahi imtihan gereği zorluklarla karşılaşıyorsanız Cenab-ı Allah o zorluklara size tahammül gücünü verecektir. O imtihanı da geniş bir kalple karşılayabilecek imkanı ve lütfu verecektir. Bu böyledir. Nitekim bundan sonraki ayet-i kerime de bunu anlatıyor. Kafirler için tabi tam aksi durumu anlatıyor. Diyor ki فَاَصَابَهُمْ <gülüyor> سَيِّئَاتُ ma amilu islediklerinin kötülükleri gelip kendilerini buldu onlara isabet etti ve hakikaten ma bihi ve kendisiyle alay ede geldikleri o ilahi azap da onları her bir taraftan kuşattı çevre sardı Düşmanın, düşmanı kuşatma altına alması halinde, kuşatma altında olanların kurtulma imkanları vardır. İhtimalleri vardır, olabilir. Fakat Allah'ın azabı, birilerini kuşatacak, saracak olursa, o kuşatmayı yarıp çıkmaya imkan yoktur. Mümkün değil. Savaş tarihinde birçok kuşatmaların yarılıp o kuşatmalardan kurtuluş olduğu bilinen bir husustur. Çok kişi, çok ordu hatta çok zor şartlarda bile birçok kuşatmayı yarabilmiştir, kaldırabilmiştir. Fakat Allah'ın azabını kuşattıkları kesinlikle kurtulamazlar. Arada böyle bir fark var. Alay ede geliyor, alay ediyorlar. Allah'ın azabı. Yani, ne diyor bu Müslümanlar diyorlar. Görmeyen şeylerle bizleri tehdit ediyorlar. Onların bize güçleri yetmiyor ya. Bizi Allah'ın azabıyla korkutuyorlar derler. Evet belki bizim gücümüz yetmeyebilir. Belki biz dinimize karşı kusurlarımız... Bizim dinimize karşı kusurlarımızın varlığından, çokluğundan hatta söz edilebilir. Fakat bu sizin Allah'ın azabını alay ile karşılamanızı haklı çıkarmaz. Onun gerekçesi olamaz. Onun için kafirler gerçekten işlerin özüne vakıf olamazlar. Vakıf olamadıkları için de yaptıkları yanlışlar öyle ufak tefek yanlışlar değil. Büyük büyük affedilemeyecek kadar büyük. Rahmeti sonsuz olan Allah tarafından buna rağmen affedilemeyecek kadar büyük günahlar ve yanlışlar işlerler. Ve üstelik Yine müminlerle alay etmek üzere daha fazlasını söylerler. Ve Allah'a olan inancımızı gösterenlerden biri olarak Allah'a olan inancımızı gösterenlerden biri olarak Allah'a olan Bunu burada unutmuşuz koyalım. Allah'a olan Allah'a Allah dilemiş olsaydı biz ondan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik. Ne biz ne de atalarımız. Üstelik ve la harramna min dunihi min şey ona aykırı herhangi bir şeyi haramda kılmayız. Onun emri varken emrine aykırı olarak herhangi bir şeyi de haram bilmeyiz. Bu kafirlerin tartışmalarına ait Kur'an-ı Kerim'deki örneklerden bir örnektir. Bu örneklerle kafirlerin mantıklarının imandan ne kadar uzak ve imandan uzak olduğu kadar da akla ne kadar aykırı olduğu anlaşılıyor. Evvela diyorlar ki... ...feraza diyorlar. Diyelim ki biz... ...Müslümanlara diyorlar ya... ...biz sizin dediğiniz gibi şirk koşmuş olalım. Allah'a ortak koşmuş olalım. Demiyor musunuz ki... ...Allah her şeye kadirdir. Onun izni olmadan bir yaprak daha... ...kımıldamaz. E biz de eğer sizin dediğiniz gibi... ...şirk koştuysak... ...bu işin vebali bize değil ki Allah'a ait. Allah diyor. Allah istiyor ki şirk derler. Ayet-i Kerimelerde gelecek Allah'ın herhangi bir kimseyi değil şirke küçük bir günaha dahi mecbur etmediğini de unutuyorlar. Aynı kimseler o kadar sefildirler ki Böyle dedikleri halde kendilerine birisi gitse bir tokat salmasa o yapıyorsun derler en azından. Diyeceksin ki ya ben yapmıyorum ki. Allah, Allah yaptı desem kabullenmezler. Böyle bir ciddi çelişki içerisindedirler. Eğer bizim dediklerimizle bize karşı delil getireceklerse o zaman bizim dediklerimizi doğru anlamaları lazım. Biz Allah insanı şirke koş, mecbur eder demiyoruz ki. Cenab-ı Allah ben kulları şirk de koşsalar, iman da etseler, onları mecbur ettiğim için şirk koşuyorlar veya iman ediyorlar demiş midir herhangi bir yerde? Eee Allah'ın söylemediği şeyleri nasıl Allah'ın dinine karşı delil getirmeye kalkışabilirler? Bu... Onların aklen dahi dalaletleri dolayısıyla aklen dahi söylenen sözleri doğru anlayamadıklarını, anlayamayacak kadar sefil olduklarını gösteriyor. Ne biz ne de bizden önceki atalarımız. Öyle kafirler genelde kendilerinden önceki atalarının da kendileri gibi kafir olduklarını delil göstererek doğru olduklarını söylemeye çalışırlar. Ya yanlış bütün kainat tarafından zamanın başlangıcından itibaren zamanın sonuna kadar işlense yine yanlıştır. Senin atanın kafir olması senin de kafir olmanı gerektirmez. Senin kafir, onun da kafir olması yaptığınız işin doğru olması manasına da gelmez. Böyle bir zavallı mantık yok. İslam'ın böyle bir mantığı, Kur'an'ın böyle bir mantığı yok. Üstelik <gülüyor> ve la harramna min dunihi min şey. Buradan anlaşılıyor ki peygamberler bu kâfirlere şunu da söylemişler. Siz Allah'a iman etmek durumundasınız, ona ortak koşamazsınız. Onun hükümlerine aykırı olarak helal ve haram kılarsanız, Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Yoksa böyle bir şeyi söylemelerini gerektirecek bir durum da olmazdı. Biz ona rağmen herhangi bir şeyi haram da kılmazdık diyorlar. Demek ki peygamberlerin tebliği arasında... Önemli bir yer tutan bir husus vardır ki ona cevap veriyorlar. Bu husus nedir? Allah'ın haram kıldıklarının dışında herhangi bir şeyi haram kılamazsınız. Bir, Allah'ın haram kıldıklarını da helal kılamazsınız. İki, Allah'ın hükümlerini kabul etmenin iki veçesi vardır. İster emir ister yasak ile ilgili hükümleri Evvela o emirleri olduğu gibi kabul etmek, inkar etmemek, ikinci olarak onların dışında aynı hükmü taşıyan başka işler uydurmamak. Allah namaz kılmayı emretti. Haccı emretti, orucu emretti, emretti, emretti. Bu emirlerin dışında ben bir emir daha koyamam. Onların seviyesinde bir emir olarak göremem, mütalaa edemem. Şirk olur. Allah şunu yasakladı, bunu yasakladı, bunu yasakladı. Ben bir yasak daha koyamam. Allah şunları emrettiği bir tane dahi azaltamam. Şunları yasakladı, bir tane dahi ilave edemeyeceğim gibi azaltamam. Allah'ın ahkamı aynen kabul edilecek. Bu ahkamın bilinmesine rağmen onların herhangi birisini iptal etmeye kalkışmak veya herhangi birisine aykırı hüküm koymak, diğerleri kabul edilse dahi o da küfürdür ve şirk. Şefaat ancak Allah'ın izin vereceği kimseler tarafından ve izin vereceği kimseler için yapılır. Ayetler, hadisler kimlerin şefaat edeceğini zikreder. Bunların dışında kimse, hiçbir kimse hakkında Allah'a ne kadar yakın olduğu görülse dahi bu da şefaat edecektir kimse diyemez. Hala bir mümin olarak ben, İslam'a savaş açtığı bilinen bir kişi için, bana şefaat hakkı verirse ben ona şefaat ederim, diyemem. Vallahi en hafifinden halt etmek olur. En hafifini söylüyorum. Yahu Allah'ın bu gibi kimselere, وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ diyor. Şefaatçilerin şefaatinin onlara hiçbir faydası olmaz diyor. Eee? Sen Allah'a rağmen böyle bir yetki verse bunu yaparım. Nasıl dersin? Veya benim amcam, benim dedem, benim şeyhim, benim üstadım, benim şuyum, benim buyum ya sen bizim yolumuza gir. Hı. Münker mekine ne biçim cevap vereceksin? Bununla da yetmez. Kardeşim sen mahkemeye gittiğin zaman bir avukat aramaz mısın? Ee, Yarın ilahi mahkemede benim şeyhim, benim hocam, benim efendim, benim abim her neyse seni böyle savunacak şimşek gibi sıraktan geçeceksin. Vallahi yalan. Dinde böyle bir şey yok. Derdimiz birilerini tenkit etmek değildir. Allah korusun. Bu gibi kardeşlerimizin hatalarını, gücü olanlar, imkanları olanlar, uygun bir lisanda, içinde bulundukları yanlışta daha çok ısrar etmelerine meydan vermeyecek bir üslukla onlara şefkat ederek merhamet ederek iyiliklerini samimiyetle isteyerek uyarmanın yollarını aramak lazım. Eğer sözünüz onları bulundukları noktadan daha kötüye itecekse bırakın olduğu yerde kalsın. Daha kötü bir noktaya gitmesin. Fayda verecekse konuş. Çünkü fezekkir innefaati'z zikr diyor ayet Fayda vermesi ümidi varken fayda vermesi ihtimali varken hatırlatın. Varsa öyle bir ümidiniz. Ama daha kötüye götüreceğinden korkacak, korkuyorsunuz. Söylemeyi kalsın. Çünkü o halde kalması daha kötüye gitmesinden iyidir. Dolayısıyla burada işin ehemmiyeti büyük. Allah'ın haram kıldıkları dışında dolayısıyla diğer emirleri dışında hiç kimsenin haramlara bir şey ekleme selahiyeti yok, bir şey çıkarma selahiyeti yok. Emirlere bir şey ekleme selahiyeti yok, bir şey çıkarma selahiyeti yok. Herkes güneş doğarken namaz kılınmaz, tahrimen mekruhtur diye buna ayet ediyor. Çok güzel elbette etmemiz lazım. Şeriatımızın emridir. Namazı emreden bir din şu vakitte namaz kılamazsın diyor. Uyacağız. Eğer bu din bize ki diyor Allah'ın emirlerine kimse emir ekleyemez. Kimsenin emri Allah'ın emri ayarında görülemez. Allah'ın yasaklarına kimse bir yasak daha ekleyemez. Ne bir tanesini kaldırabilir ne yeni bir tane ekleyebilir. Diyorsa ki diyor onu aynen kabul etmektir Müslümanlık. Yok 20. asır geldi hele bu faizi bir daha gözden geçirelim. Böyle diyenin gözü kör olsun. Ve Allah asla daha doğrusu. Kör olmuş zaten. Kör olmasa böyle demez zaten dua kö olsun diye ben dua etme gerek yok musibetini görmüş zaten Maza Ne <gülüyor> nesini gözden geçireceksin senin gözün önünü görmüyor Cenab-ı Allah Ezeli ve ebedi biliyor bu tamam. E ee, seni yaratan odur. senin ne zaman nerede hangi şartlarla karşı karşıya kalacağını bilir Cenab-ı Allah 14 asır öncesini de biliyordu. 20. asrı, 21. asrı da biliyor. Kıyamete kadar olacakları da biliyor. İnsanlar neye muhtaçtır? İnsanların gücü, kabiliyeti ne kadar yeterlidir? Nerenin üstünden, neyin üstesinden gelebilir? Neyin üstesinden gelemez? Bilir. Cenab-ı Allah en basiti bizim mirası, hakka ve adalete ve onun rızasını, gerektirecek bir surette taksim edeceğimizi bilseydi, inanın ayrıca bu kadar miras ile ilgili upuzun ayet-i kerimeler indirmezdi. Miras ile alakalı şer'i tafsilat, namaz dahil hiçbir şer'i hükümde yok. Niye? Çünkü namaz Peygamber Aleyhisselatü uygulamasıyla vesairesiyle ayrıntılarıyla öğretildi, ümmet öğrendi miras ile alakalı Resulullah'ın öğretmesi de yeterli olabilir diye elbette. Fakat Cenab-ı Allah kıyamete kadar bu işin tartışılmaz olacağını özellikle vurgulamak için etraflı bir şekilde. Zekat için inanın bu tafsilat yok Kur'an-ı Kerim'de. Oruç için yok. Hac için yok. Ve bunlara Cenab-ı Allah miras ile alakalı mirasın, miras hukukunun İslam'daki adı nedir? Feraiz. Feraiz nedir? Farzın çoğuludur. Farizanın, farizanın çoğuludur. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah bu hükümlerin uygulanması için feridaten minallah diyor. Bunları uygulamak Allah'ın bir farizasıdır. E? Bir cemiyet düşünün ki zekat yok. Devlet eliyle toplanmıyor. Bir cemiyet ve bir toplum düşünün ki ibadetler özgürce ve rahat ve huzur içerisinde yapılamıyor. Bir cemiyet düşünün ki Allah'ın dininin öğretilmesi yasaklanmış veya yasak gibi bir şey. Yok. Şu kadar yıldır din öğretimiyle alakalı en rahat dönem belki bu dönemdir o da Kur'an-ı Kerim seçmeli ders. Ya Müslüman için seçmeli ders olur mu? Ha bu kadar yumuşatıldı o ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele. Fakat biz Kur'an'la hayatımızı, gözlerimizi dünyaya açtık. Kur'an'la yaşamak istiyoruz. Kur'an emirleri başımızın ucunda okula okula. Veya biz okuya okuya bu dünyadan ayrılmak istiyoruz. Ve benim bu tabii hakkım bana verilmiyor. Evladımı Kur'an'la yetiştirmek istiyorum. Ben yetişemedim. Evladım benim gibi olmasın istiyorum. Benim bu hakkım elimden alınmış. Böyle bir hakkım yok diyor. Kardeşim ben faizin bulaştığı bir ekonomik hayat istemiyorum diyor. Benim böyle bir hakkım yok. Kardeşim ben Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı bir hukukla yönetilmek istemiyorum. Allah'ın diniyle bağdaşmayan bir anayasa adına ne yasa derseniz de istemiyor. Niye bana bunu dayatıyorlar? <gülüyor> Ondan sonra kalkarlar özgürlükçü demokrasi derler. Ulan özgürlükçü mü esaretçi mi? Niye bunun adını doğru koymuyorsunuz? Neresi özgürlükçü? En azından benim bu özgürlüğüm yok. Sizin de yok. Bizim gibilerin hiçbirisinde yok. Nerede kaldı bu özgürlükçülük? Hiç kusura bakmasınlar. Böyle bir şey yok. İşin hakikatini görmek lazım. Bakın işte kafirler böyle diyorlardı. Biz de hatırlatıyoruz. Ondan sonra ayet bakırdan ne diyor? Çünkü Allah'ın emirlerine aykırı yaşamanın azabı çetindir. ağırıdır. فَهَلْ عَلَى الْرُسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Şimdi söyleyin diyor. Resullere apaçık seçik tebliğden başka bir vazife düşer mi? Onun için bazen elimizden geldiği kadar açık ve seçik, hiç sağa sola çekilmeyecek şekilde konuşmaya gayret ediyor. Çünkü Müslüman İslam adına konuştuğu zaman peygamberlerin konuştukları üslubu yakalamaya çalışmak zorundadır. Kemküm yok. Ekti esnekti köstekti bu tarafa da çekilecek bu tarafa da çekilecek. Böyle bir anlatım yok İslam'da. El belagul mubin. Belag kelime olarak en ileri derece demek. Daha ötesi yok tebliğ buradan geliyor. Şu kadara balik oldu diyoruz ya yine aynı kökten şu kadara ulaştı. Mubin de apaçık demek. Her şeyi açık seçik ortaya koyan tebliğ. Resullerin görevi bundan başkası değildir. Her bir ümmet de Resulünün mirasçısıdır. Resul nasıl apaçık tebliğ ettiyse biz de bu apaçık tebliği yapabildiğimiz kadarıyla yapmakla mükellef. Müminler Rasullerinin izinden gitmek zorundadır. Bunun devamı var daha bu hususun. Apaçık tebliğin mahiyeti nedir? Nereden başlar? Apaçık tebliğin başlangıç noktası nedir? Bu başlangıç noktasının yerine günümüzde İslam'ı tebliğ etmeye kalkışanlar o noktayı bırakıyor. Şeyde dolaşıyorlar futbol sahasının dışında diyelim, burada. alanın dışında, gezinim, gezinim duruyorlar. Ya kardeşim bu işin hareket noktası var. İfade yerindeyse, diyeceksin ki, vay hocamız toptan anlıyor. ilk vuruşun yapılacağı nokta var. Anlaşılan dil bu olduğu için kullanıyoruz bari. O i̇lk vuruşun yapıldığı, Rasullerin yaptığı ifade yerindeyse, benzetmede hata olmaz, ...bazılara hatasız benzetme de olmaz derler. Bunun ilk duruş noktası ne? Resuller nereden ifade edindeyse... ...turnan nasıl gözünden vurulur? Ne yaptılar, ne söylediler? İnşallah kısa bir fasulyeden sonra o ayet-i ...ye geldik, o anlatacak bize...